Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Rabbimiz Tebarek ve Teala'dan bahsettiğimiz yurttikat derslerimiz devam etmektedir. Bu derste Allah-u bazı sıfatlarından ve fiillerinden bahsediyor İbam-ı Gazali. Hazretleri Ee, rahmetullahi aleyh biz de ibareten kaldığımız yerden e, mana devam ediyoruz bu dersler sırf Allah-u Teala'dan bahsettiği için zatından sıfatlarından ve fiillerinden bahsettiği için e, hepsi atikatla alakalıdır yani Rabbimizi nasıl tanıyacağız Rabbimize nasıl inanacağız Rabbimiz hakkında neleri düşünebiliriz e, hangi sıfatları ona ya ispat edebiliriz ona isnat edebiliriz hangi sıfatlardan onu tenzih etmeliyiz bunlar bu derslerde daha ziyade anlaşılıyor Sonra buyuruyor rahimeullah teala azzetleri Ben levzul mülki vel melekuti vel hüzzeti vel cebaruti lev'sultanu vel kahru vel halku vel amru ve's Şimdi buraya kadar inşallah e, nasip olursa yaparız. Vakit olursa daha de gideriz. Ve <gülüyor> o? şüphesiz allah Teala kimdir? Zülmül ki mülk sahibidir. Tavel melekuti melekut sahibidir. Tavel izzeti izzet sahibidir. davel cebaruti cebarut sahibidir. Burada dört tane sıfatından bahsediyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala. allah Teala hakkında kimse kafasından e, sıfat ihdas edemez. Ve ayet-i kerimelerde ve hadis i şeriflerde e, zikri geçmeyen, bahsi geçmeyen, konusu zikredilmeyen hiçbir isim ve sıfat e, Rabbimize isnat edilemez. Bu itibarla bu e, sıfatlar hadis şeriflerde zikri vakı olmuştur. E, Melekenin tesbihatı olarak geçiyor. E, İmam Gazzeyel Hazretleri burada akaidinin Kavadül akaid isimli eserinin metnine bunu koymuştur bu sıfatların. E, Meleke i Kiram Hazaratı, allah Teala çok değişik e, sıfatlarıyla vasfederler ve tesbih ederler. E, bu tabi onların bu zikirleri e, türlü türlüdür. Biz ancak hadis-i şeriflerde bize bildirilerini bilebiliriz. E, bu itibarla İmam Zerruk Hazretleri de buyuruyor ki bu dört sıfatın e, zikri, bahsi e, bazı hadis-i şeriflerde Melaki-i Kiram tesbihatı olarak geçiyor diyor. Bu hadis-i şerifte neyi kastediyor? E, İmam Deylemi'nin Enes radıyallahu anh tanrıbat ettiği ki Ali el-Muttaki kenzul de bu hadis-i şerifi zikrediyor. Binnelli Teala... bahra min nur haulo malaiketu min nur ala cabelin min nur bi adi mihrab khirab min nur yusabbihuna haulo zalzal bahr Allahu taala'nin bir takım melek melekleri var onlar Allah taala'nın nurdan bir denizi var o nur deryasının etrafında bulunuyorlar nur dağlarının üzerinde Mekan tutmuşlar, oralarda duruyorlar, ellerinde nurdan mızraklar var ve o denizin, deryanın etrafında tesbihata devam ediyorlar. E, bu Ateş-i Şerif'i deyleme rivayet ediyor. Şimdi onlar e, tesbihatlarında ne söylüyorlar? E, ''Sübhâne yusebbihûne havle zâl-gelbahar'' O denizin etrafındaki tesbihatlarında ''Sübhâne dil mülki vel melekûd'' Sübhanez'in izzeti vel cebarut, Sübhane'l hayyillez'il âmûd, Sübbûh'un kuddûs'un Rabbuna ve Rabbul Melâket ve Rûh Rabbunâsız liyat de var. Sübhane Rabbiyel Ali'il âlâ, Sübhane ve Teâlâ diye de var. Fakat burada mühim olan bu dört sıfatın zikredilmesidir. Sübhanez'in mülkü vel melekûd, yani mülk ve melekûd sahibini tespih ederiz. Sübhanez'in izzeti vel cebarut, izzet ve cebarut sahibini tespih ederiz. سُبْحَانَ الْحَيْ لَذِلَٰهِ مُتْ Hiç ölmeyen, ölmeyecek olan diri hayat sahibi Allah Teala tespit ederiz. سُبْحُنْ كُدُّسُ O çok münezzehtir, çok mukaddestir. Bütün noksan sıfatlardan tenze edilmiştir. Hiçbiri yanına yaklaşamaz. Civarında dolaşamaz. Noksanlıklar ondan beridir, baittir. رَبُّ الْمَلَاكَةِ وَالْرُحِ O Rabbimiz meleklerin ve ruhun Ruh denen özel bir takım melakenin ve Cebrail Aleyhisselam'ın da Rabbi olan Allah'tır diyorlar. Hani biz nasıl Muhammed Sallallahu Teala Aleyhisselam'ın Rabbi'ne sığınıyoruz diye dualarımıza bize de öğretiliyor. Onlar da tabii kendi peygamberleri, meleklerin en büyükleri Cebrail Aleyhisselam olduğu için ruhun Rabbi diye yani Cibril'in Rabbi olan zatı tesbih ederiz diye Rabbimizi tenzih ediyorlar. Bu e, sıfatlar Şimdi bunların kısaca şeyini, izahını yapacağım. Mülkle mü, melekutun farkı nedir? İzzetle cebarutun farkı nedir? Bunlar e, çok e, tabi zikirlerde, tesbihatta, e, tasavvufi e, derslerde e, işte alemi melekut, alemi cebarut bunlar hep geçiyor. Fakat e, bunların e, tam bir e, tarifi bilmiyorum sizce malum mudur Türkçe bir şeyi. İmam bunları e, beyan etmiştir. İmam Murtaza Zebidi de İmam-ı Gazahir Hazretleri'nin Kavadül Hakay'ın yazdığı şerhte e, bir kısım kısa bir malumat vermiştir. Bunlardan istifade ederek sizlere e, bu sıfatların arasındaki farkı e, beyan etmeye çalışacağım. Ancak bu teşbihatın e, en önemli e, efendim e, yönü çok büyük e, sevabı olduğudur. Hatta öyle bir sevabı veat ediliyor ki hadis-i şerifte ne buyurur? fena kalifiyemim مرة bu tesbihat yani Allahu Teala'nın bu üstün sıfatlarıyla üstün sıfatlarına sahip ve malik olmasıyla eee yapılan tesbihat meleke-i kiram tarafından o nurdan denizin etrafındaki nurdan dağların üzerinde ellerinde nurdan eee işte mızraklar olan meleke-i kiram hazretinin ali-i yaptıkları bu tesbihatı her kim günde bir kere okursa Ya hocam ben de her kim şunu günde bir kere okursa şunu sabah akşam okursa şunu beş vakit namazdan sonra okursa ya bizim vaktimiz yok. Kafamız karışık. Geçim derdine e, telaşa düşmüşük. İşimiz var, gücümüz var. Sen çok müjdeler zikrediyorsun ama yani biz bunları ihata edemeyeceğiz. Devam edemiyoruz falan. Bak bu hadis-i farklı. Diyor ki o zaman ev şehrin mertebe. Ayda bir kere o zaman. Allah Allah. Ayda bir kere. Ya ben nereden aklıma gelecek şimdi ayda bir kere, her ayda bir kere? Üç ay oluyor ben ay geçti mi farkında değilim. O zaman ev senetim merreten. Senede bir kere. Ya bu daha zor şimdi. Senede bir kere insan aklında nasıl tutacak ya? Koca senede bir kere bile okusam. Her gün okuma devam edemem. Ayda biri unutturum. Senede bir hepten kaçırırım, geçiririm. Hadi bakalım şimdi. Bunu da yapmasan sana ne derler? Acizin daniskası derler. Ev fî umrihî Ömründe bir kere okursa. Ömründe bir kere okursanın manası nedir biliyor musun? Şu anda hemen açacaksın. Ee, efendim ilk e, tek cilt olarak çıkan dualarım kitabında sayfa 273'te hadis duan okunuşu, tesbihatın okunuşu 274'te. Ya oradan açacaksın hemen, hepinizin hemen hemen evinde var doğal. Ama şimdi tabii son baskıdaki sayfası 274. Ya bunu yapacaksın? Ya da diyorsun ki ben efendim, Ezgar kitabı aldım işte birinci cilt. Şimdi ikinci cilde ay sonunda çıkacak inşallah. Baskıya verdik. bende her işi bitti. Yani baskıya zaten 400 sayfası verilmişti basıldı da. E geri kalan firistler falan da şimdi verildi. Elhamdülillah. Ay sonra çıkacak esker kitabı. Onda da Arapça tarafını açıyorsun sağdan. Efendim. 120. sayfada 527. tesbih Yani şu kitap böyle. Bunu şimdi Türkçe tarafı soldan okunuyor ya. soldan sağ okuyorsunuz. Kur'an'ı açarken nereden okuyorsunuz? Sağdan sola okuyorsunuz ya. Bunun Arapça tarafı var. Bunun Arapça tarafında efendim 120. sayfayı açıyorsunuz. Ondan sonra burada bab var. Zaten 7. kitap Gece ve gündüz herhangi bir vakitte okunabilecek zikirler, herhangi bir vakitte işte ne dedik bak, günde bir kere, olmadı ayda bir kere, olmadı senede bir kere, olmadı ömürde bir kere. Şurada 527 ikinci şey, rakamları yeni baskıda Latinceye çevirdirdim şimdi bu Arapça rakam okuyamıyorsunuz, dua'yı bulamıyorsunuz diye de, burada şimdi Arapça, bir eski baskı benim elimdeki 527. Yani yedinci kitap birinci bab, faziletli tesbihler. Faziletli tespihlerin ikincisi. Bu kadar da kısa bir şey. iki satır. Bir dakikada herhalde 3-5 tane okunur. Zaten, zaten ne yok? 3-5 tane okuma şartı yok. Okursan sevabın fazla olur. Bir kere bile okusan, ömründe bir kere bile, yani bu gece bunu okumadan yatmayın. Ne Bu adem diyorsun ki yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Ayda bir, de kim takip edecek? Ben de sana diyorum ki bir kere ömründe okumak nasip olsun. Ben ara ara okurum. Yani eskiden her gün okuyordum. Şimdi bazı kere işte derslerimiz çok oluyor falan ama yani elhamdülillah böyle hafta geçmez. Şu, okurum yani bu tesbihatı. Onun için bunu ömründe bir kere bile yani bu gece uyumadan belki ölürüz. Uyanamayız. Ondan sonra büyük bir hayır kaçırmış oluruz. Büyük bir fazil. Allah'ımızın büyük bir tesbihatını, sıfatlarını, medü senasını Zikretmeden e, e, ömrümüzü bitirmiş oluruz, nefeslerimizi bitirmiş oluruz. Ne kadar hasar, kardan zarar diyelim, yani tabi Müslüman illaki kardadır ama... ...namaz kılan, abdest alan, zikreden Müslüman var ama kardan büyük zarar. Buna insan dünya işinde asla tahammül edemez. Çok büyük kâr kazanabilecekken, ya nasıl ekmeğim var, suyum var, evim var, barkım var demez. Ya görür müsün, kaç trilyon kaç kaybettim diye kafasını... Vuracak duvar arar. Çünkü neden? Bu milletin dünyaya imanı var. Ahirete imanı zayıftir. Bunu nereden anlıyoruz? Dünya karı kaçtığında ne kadar üzülüyor? Ahiret karlarını kaçırdığında ama Üstümanız elhamdülillah işte. Sonunda cehennete gideriz falan. Onu düşün. Burada e, insan, ahirete iman eden insan ahiret karlarına dikkat eder. Ne buyuruyor şimdi? Şu müjdeye bak ya. allah Teala bu kişinin geçmiş günahlarını da bağışlar. Bak geçmiş bütün günahlarını da bağışlar. Gelecek günahlarını da bağışlar. Gelecek günahlar ne demek? Yani bir günah yapsa mağfur olarak vakı olur. Çünkü neden? allah Teala ona tevbe etmeyeceği günah nasip etmeyecek ileride de. Tevbe etmeyeceği, adamın tevbe etmeyeceği bir günah nasip etmeyecek. Yani allah Teala onu tevbesiz öldürmeyecek. Yani allah Teala onun tevbesini mutlaka kabul edecek. Çünkü her tevbe-i şifar edenin tevbesini kabul etmiyor ki. Bu ne büyük bir müjdedir. Geçmişi bırak, bir de geleceğe de garanti veriyor. Hem de bunun günahlarına kadar olsa, o kişinin günahları denizlerin köpükleri kadar da olsa, Evram Ali'cin yahut da Ali'cin yani Hicaz'ın Mekke'den Riyata, bütün sıra dağlar, biliyorsunuz oralarda kumlar, tepeler hepsi kumdan. E bazı taştan da var ama egzeri kum tepeleri çöller. O çöllerdeki kum tepelerindeki aliş bölgesinin kumları kadar da olsa şuraya bak ya. Dahasını söylüyor. Evfer ferra mine zahfi. Yedi tane kebair en büyük günah. Yedi yüz kebairden yetmişe iniyor. En büyükleri yedi de en büyüğün en büyüğü. Onlardan biri de harpten kaçmaktır. Harpten bile kaçmış olsa diyor ya. Bütün günahları bağışlanır. Bizim bütün derdimiz ne? Nereden geliyor? Günahlarımızdan. Hastalıklar günahlarımızdan. Fakirlik günahlarımızdan. İtibarsızlık günahlarımızdan. E peki, ahirette azap günahlarımızdan. Kabirde sıkıştırma günahlarımızdan. Sırattan tökezlenme günahlarımızdan. Havuz kefslerinden kovulma günahlarımızdan. E, sevap mizanda sevabımızın hafif kalması neden? E günahlarımızın kefesinin şokluğundan. Günahlarımızdan. Yani Bütün dünya ahiret belalar, amma asabe kimin musibeti? Fevi ma keseme ellerinizle işlediğiniz günahlarınız yüzünden başınıza gelen her musibet ayet bu. Epeki buna sebebiyet veren, bütün musibetlere sebebiyet veren bütün günahlar hangi afet türü? Bu tesbih afet türü. Ne de burada şimdi Allah'ın çok büyük sıfatları var. Celle celal. Şimdi manası vereceğim. İmam Gazali Kavadi'a kaide Bu, yani bu ders burada kalmıştı. Burada bu sunları söylüyor. Allah-u Teala zül mülk, mülk sahibi. Zül melekut, melekut sahibi. Zül izzeti, izzet sahibi. Zül ceberut, ceberut sahibi. Dört tane mesele var. Bu dört sıfatını ile Rabbini tesbih eden tabi o zaman zil oluyor. Sübhane zil mülki vel melekut, peltekze. Sübhane zil izzeti vel ceberut. E Sübhane el hayli dil hamud. Devam ediyor Tesbihatımız Evet bu kadar günah da olsa mağfiret olur buyuruyor. Onun için e, bu tesbihat ile allah Teala cümlemize amel etmeyi nasip müesser eylesin. Size de bana da her gün okumayı nasip etsin. Olmadı ayda bir, olmadı yılda bir, olmadı ömürde bir. allah Teala bu tesbihatı zikretmeden ölmekten muhafaza eylesin. Çünkü neden? Çok büyük kardan zararımız olur ve günahkar ölmek söz konusu olabilir. Mağfiret olup da ölmeyi bize... Nasip ve müessere Dedikten sonra. Şimdi ne demek? Allahu Teala ve Ne Teala şüphesü allah Teala kimdir? Zülmülki mülk sahibidir. Velmelekut melekut sahibidir. Bu ikisinin tekabülünü yapalım. Mülk, e, emlak diyorsunuz Türkçede bunun cemizi Emlak geliyor. Emlakçı falan. Emlak mülkler. E, mülk, işte benim şu anda ekseri daireye deniyor. Tarlaya deniyor. İşte adamın çok emlaki var. Ee, işte gayrimenkul, işte taşınmaz. Taşınmazlar hani öbür türlü alıyorsun. Nakit paran olsa çantaya istediğin yere götürürüm. arsayı taşıyamıyorsun, evi taşıyamıyorsun. Gayrimenkul de bu manaya geliyor. Mülk sahibi mülk demek his ile e, idrak edilen mahsusat. Yani gözün gördüğü, kulağın duyduğu, işte elin tuttuğu E, ...duyularla idrak e, ulaşılabilen... ...bütün... ...efendim... ...gökler diyeceğim de göklerin tabii birçok tarafı... E, ...bizim hisimizle... E, ...ulaşılan bir şey değil. Gözümüz görmüyor o taraflarını, fezai vesaire, katmanlarını... ...Yedisebanavadı tabakatını, yedis kat Arz'ın -tabakatını, tabakatını... ...bunları görmüyoruz. Ama şimdi yeryüzünün üstü görüyoruz, denizlerin üstü, üstlerini tabii. Ondan sonra gökyüzünün bize bakan tarafını, cihetini görüyoruz. Ondan sonra... efendim işte dağları görüyoruz. E, ne bileyim işte ırmakları görüyoruz. Bunlar hepsi mülkler. Bunlar şimdi herkesin kendine göre işte devletlerin şey var. Kendine sınır çizmişler. Bura benim sınırımdır. Sınırım geçilmez falan. Kimisinin sınırları elek gibi olmuş her tarafı geçiriyor da şimdi e, devletler parselasyon yapmış. Ondan sonra kimisi Efendim bazen denizler şunlar bunlar biraz umumi, devletler arasında bazı umumi denizler var falan. Ondan sonra bu diyelim Türkiye'nin hudutları dahilinde kim mülkler. E, bunun içerisinde şahsi mülkler var. O adamın e, kaç yüz dönüm arazisi var, öbürünün bilmem kaç bin dönüm var aşiretten falan. Ondan sonra kimisinin gariban yüz e, metresi var. İşte e, 75 metre bir tanesi var dünyada. Ondan sonra... ...herkesin böyle bir e, görünüşte mülkü var. Ama bu mülklerin e, hepsinin hakiki sahibi... E, ...ancak allah Teala'dır. Kimin bir mülkü varsa şu dünyada... ...efendim, arsası var, içinden urmak geçiyor. Yok efendim, bazı adamlar ada almışlar böyle. Tabii ne adası aldığına bağlı şindik. Her türlü ada var, yani. tırış katan adalar da var böyle biliyorsunuz. Hiç para etmez ama... İşte adı büyük yani. Adamın adası var falan şimdi. Bunlar herkesin mülkü var. Ama bu mülklere onlar neyle malik olmuşlar? allah Teala hakiki mülk sahibidir. Onun temlikiyle. Temliki ne demek? Mülk vermesiyle, ona mülk sahibi etmesiyle. Ona para vermesi onu alabilir mi? Öbür adam onu, onun tapusunu ona verir mi? Veyahut da allah Teala onu o mülke sahibi ederken muhafaza etmese mafyanın biri gelir kafasına biner. Çık buradan der, imza at şuraya bakayım der. Efendim bir senede boş imza attırır veya efendim e, ben bu evi felancaya sattım der. Şu kadar paraya numaradan alır gider elinden. Olmuyor mu? Oluyor. Demek ki kimin bir mülkü varsa allah Teala'nın ona e, kendi izniyle, temlikiyle onu orada mecazi anlamda. Mecazi. Gerçek mülk sahibi ancak allah Teala'dır. Mecazi anlamda e, işte ona bir mülk vermesiyledir. Zaten ahirette ne soruyor? Yimmenil mülkü'l yağın. Bugün mülk kime aittir? Halbuki dünyada da mülk ona ait değil miydi? Kulillahi ve malikel mulk. Tü'til <gülüyor> mulke men teşaa ve tenzu'ul mulke Habibim bana dua ederken böyle söyle diyor. Âyet-i kerimesinde Ali İmran suresini. Ey bütün mülklerin yegane maliki olan Allah, mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğine çeker alırsın. Bir bağışın adamın 40 tane dairesi var. 80 tane mülkü var, bilmem ne var. İşte avcılar da şurada, burada. Ee, bir saat herkesin imrendiği, ne kadar gayrimenkulü var, hepsinden bin lira kirası, ayda 80 bin lira, 100 bin lira gelir var diye e, nazar ettiği, gözüne battığı adam, bir deprem, 3 dakikada gitti. Üç, ne 3 dakika yani deprem? Bir dakika bile süren yıkar geçer yani. Saniyelerle hesap ediliyor. Efendim, 60-70 saniyeyle yıkar. E, yerle yeksan etti. Ondan sonra adam ertesi gün çadırda kalıyor. Ve işte neyse Afat'ın, işte Kızılay'ın vesaire hayır kurumlarının dağıttığı çorba kuyruğuna girmiş. Dün efendim en büyük müteahhit, en büyük zengin bir dakika sonra, bir saat sonra çorba kuyruğunda dilen, dilenme durumuna döndü. E şimdi nerede bunun mülk, mülkiyeti nerede bunun? Ey mülkün yegane sahibi olan Allah! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de soyar alırsın, çeker alırsın. Adam sultan ediyor, padişah diyor kral diyor Ondan sonra bir darbe, bir ihtilal, bir halk ayaklanması, bir bilmem ne gel aşağı Adamı geliyorlar, e, bir saat evvel kral olan efendim, demiri keser adam. Ondan sonra dar ağacına sallandırırlar Ondan sonra yine biz bile yaşadığımız dönemlerde gördük yani işte şeylerde. Çekoslovakyalarda, şurolarda, borolarda efendim e, insanlar e, adamların sarayını bastılar, kralı indirdiler aşağı getirdiler, taracını astılar yani. yapmadılar. Asattama yapmadılar, sattam gözümüzün önünde. Yine kelime şahidet getirdi gitti yani tabi kelime şahidetin son nefeste nasıl olması çok önemli bir meseledir. Kullan nasip olmaz tabi de. Zalimdi, şuydu, buydu. Ve lakin tabii kafir diyemeyiz. Zaten kelime-i şehadetle de ölmesi çok acayip bir şey hal oldu. E, Köçümüzün önünde, canlı yayın mıydı, cansız yayın mıydı, işte, haberler miydi? İzledik yani. E, neydi bu adam? Bağdat'ın kralı, Irhan kralı yani. Ama şimdi demek ki Mevla dilediğine veriyor, dilediğine çekiyor, alıyor. Mülkün yegane sahibi olur. Mülk nedir? Görülen maddi mallar. Akarlar. araziler işte efendim şimdiki tabi işte şey dairelere döndü işte arabalar şunlar hepsi mülk tabi ki gökler de mülk yerler de mülk denizler de mülk denizlerin dipleri de mülk yedi kat yerler hepsi bunlar mülke girer çünkü neden bunlara bir şekilde hisler ulaşır yani sen şu anda göremiyorsan da kazınca görüyorsun Veya beni buradan göremediğim bir şeyi uzaya bir uydu fırlatılıyor. Mesela uydu varsa da görülüyor. Tabii Allah'ın izin verdiği kadar, müsaade ettiği yerlere kadar gittiler. E şimdi bir astronot giriyor, e şey işte efendi, işte Ay'a çıktıklarını söylüyorlar, işte Mars'a falan da herhalde çıktıklarını söylüyorlar, gittiklerini falan. E buralar hep Allah'ın mülküne dahil. Çünkü bunlar hisle idrak edilebilir. E bir adam oraya gidemediği için ya yani da bir şeyi görebilmek için arada ...ya alet lazım, ya cihaz lazım, ya mesafenin yakınlığı lazım. Bir e, efendim e, metreden sonra veya metrajdan sonra... E, ...nedir insan? Görülebilen bir şey de göremez. Ama o şey hattı zatında görülebilir, yakın olsa görecek. Bu, bu mülk tarafı. İşte bir e, teleskop, mikroskopla görebiliyor. Ama kafa gözüyle baktığında, çıplak gözle göremiyor. Ama demek ki görülebiliyor. Çünkü neden? O aletle beraber baktığın zaman görüyorsan, mülke dahildir. Bir vesileyle ulaşabiliyorsan, mülke dahildir. Bunların hepsi. Onun için yedi gökler yerler, görülebilen şeyler. Yani. Arş da mülke dahildir. Yani levh-i mahfuz da mülke dahildir. Çünkü levh-i mahfuzu gören peygamberler var, evliyaullah var. E, demek görülebiliyor. Kürsi, arş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve miraç gecesi arşı gördü. E dolayısıyla zaten arş mahluk mevcut sonradan yaratılmış bir şey yani. E bunların hepsi mülke dahildir. Yani sen arşı görmüyorsun diye, kürsüyü görmüyorsun, levh-i görmüyorsun diye oralar e, meleküte girmiyor. Anladınız mı? Onlar da mülke dahildir. Neden? Görülebilirliği var. Görülebilirliği var. allah Teala sana Perdeni kaldırdığı zaman e, onu görüyorsun. Evet, perdeni kaldırmanda da değil mesela. Vasıtayla gidiyor. Burak vasıtasıyla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem refref vasıtasıyla miraca çıktı, gördü. E, herkesin göz görüşü bir değil. allah Teala gözüne kuvvet veren görüyor. Görülebiliyorsa, tutulabiliyorsa, işitilebiliyorsa tamam mı? Bunların hepsi mülke dahildir. Bütün alemler bu noktada mülk alemi. allah Teala bütün bu mülklerin yegane sahibidir. Birinci sıfatı neymiş allah Teala? Zülmülki. Mülk sahibidir. Tesbihte nasıl geçiyor bu? Sübhane zülmülki. Mülk sahibini tesbih ederiz. Yani bütün mülklerin yegane malik odur. Onun için 10.90 sıfatlardan tenze ederiz. Onda hiçbir acizlik, imkansızlık. E şimdi mülk sahibi adam söylüyor. 100 metre dairenin mülkünün sahibi mecazi anlamda. Öbürü ya karşıki daireye E, ...gözü almış, Orada daha büyük bir oda fazlası var, alamayır. Aciz işte, imkana erişmiyor. E, buna şimdi mülk sahibi demek ne, ne kadar mülk sahibi oluyor, oluyor bu? Bunu metre hissine göre konuşalım o zaman. Ne kadar mülk sahibi? İşte kudret sahibi ne kadar kudret sahibi? Kaç kilo kaldırır? Herkesin bir sınırı var, o sınırdan sonrasını kaldırayım derse... ...efendim ya kaslarını efendim, patlatır ya kalbini çatlatır... ...ondan sonra kalp krizinden sporcular gidiyor. zorlanmaktan yani çok zorlarsan, gücünün fazlasında zorlarsan e, bünye taşımıyor. Onun için bizim hepsi mülkümüzde nedir? Mecazidir. Mal sahibi, mülk sahibi işte. Hani bunun ilk sahibi işte mal yalan, mülk yalan, var biraz da sen o yalan e, diye meşhur bir e, efendim şiirvari bir söz var, hikmetli söz var. Hani bunun ilk sahibi? İlk sahibini bırak. Sen zaten bunun İlk sahibi değilsin. Senden evvel onun elindeydi. Ondan evvel, onun elindeydi, ondan evvel. Ondan evvel o, o. Adem Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Yani bu mülklerin mülkiyeti. Diyelim. Bütün dünyanın mülkiyeti. işte diyelim Süleyman Aleyhisselam'a gidiyor. Davud Aleyhisselam'a gidiyor. Kafirlerden Nemrut'a gidiyor. Buhtun Asar'a gidiyor. E tamam yani bunu sen ilk sahibi değilsin. E, son sahibi de değilsin. Senden oğluna. Oğlun satacak. Öbürü alacak. Öbürü bilmem ne edecek. E, İlk sahibi değilsin, son sahibi değilsin. Şu andaki durum ne? E şu andaki durum da yıkılana kadar. Ya benimki yıkılmaz. Niye? Ben arsa ya, ne yıkılacak? Arsa yıkılmaz. <gülüyor> Arsada batana kadar. Bir de bir ne diyor ona, tomruk mu, toyluk mu? Bir, bir şey açılıyor böyle, kocaman vadede. Adamın arsası göçtü, gitti dibine. Yani onun için e, benim yıkılacak bir şeyim yok, benim mallarım sağlamda. Neyin sağlamda? Canın sağlamda mı da sanki konuşuyorsun malım sağlamda? Onun için, mülk, Allah'a mahsustur. Celle şânihu ve celle cihan, Mülkün yegane sahibidir. Bütün mahlukat, e, onun mülküdür. Çünkü yaratılmış diyorsun, bak. Allah'tan gayrı her şey yaratılmış. Arşta yaratılmış, kürsüde yaratılmış, levh-i yaratılmış, cennette yaratılmış, cehennemde yaratılmış, meleklerde yaratılmış, feleklerde yaratılmış. Hiçbir şey kadim yok. Yani, evveli olmayan, ezeli ve ebedi olan ancak allah Teala'dır. Onun için, e, her şey onun mahlukudur. Yani, Yarattığıdır. Peki her şey onun mahlukuysa, o zaman mahluk kimin malıdır, mülküdür? Halik'in kim yarattıysa onun, onun mülküdür. Hal böyle olunca, efendim, yaratılmış, oluyor. yaratılmamış bir şey zaten yokluk alemindedir. Adem dedi madum deniyor ona. Adem aleminde, yokluk alemi. E zaten onun eseri yok. Efendim, e, izi yok. İşitilmez, görülmez, duyulmaz, tutulmaz, ne, koklanmaz, ne, yok ki. Yokluk aleminde. Onu konuşmuyoruz. Biz ne konuşuyoruz? Varlık sahasına çıkan her şey. E, varlık sahasına çıkan her şey, allah Teala ademden, yokluktan, vücut sahasına, varlık sahasına, icadı ile, halkı ile işte ibda, ihtira, icat, bir çok e, efale giriyor bu e, yani... halk sıfatı, tahlik, istifade izafet de tahlik diye geri geçiyor. Yani pek tahlik öyle mastar olarak kullanılıyor da hallaka, yuhalliku da hiç böyle fiil mazisi bu tarzda sığerlendiğini görmedim yani. Yani halk daha çok geçiyor. Çünkü halk zaten müteaddidir ama tahlik olarak geçmiş yani. İhya, iade, tahlik, terzik diye ses sayıyoruz onu da. Yani yaratmak. Allah Teala'nın izafi sıfatlarından fiili sıfatlarında olan yaratma sıfatının tehallukuyla eee o yok. olan bir şeye ilgilenmesiyle teallukuyla efendim ne oluyor varlık sahasına çıkıyor yokluk aleminden varlık alemine geçiyor e o zaten artık bu yok yok olan bir şey varlık alemini Allah azze çıkarttıktan sonra o kimin mülkü olacak ya hakiki manada ancak onun mülkü olacak bunun başka anlaşılır tarafı var mıdır şimdi. Daha ne? Allah-u Teala daha kimdir? Vel melekûd. Zül melekûd. Melekûd sahibidir. Melekûd sahibidir derken, melekûd da tabi vavta var. O mülk kelimesinde yine hani kelime kökeni. Ama vavlata mübalağa için geliyor. Mesela El-Ceberut'ta da bu vavlatağa var. Bunlar efendim, azamut da geçer bazı şeylerde. Bunların hepsi mübalağa için. Yani mülk görünen cihet, zahiri, Ee, emlak, mülkler, yaratılmışlar mahlukat. Melekut bu görünen e, alemlerin mahlukatın, muhtezatın, mümkünatın yaratılmışların e, manevi tarafı. Manevi tarafı. Melekut manevi tarafı. Şimdi şu ayrımı yapmışlar ulema. Eğer sen görünen alemlerdeki mahlukata efendim Ee, dışına, dış tarafına efendim, enine boyuna şekline şemaline bakarsan bu mülke bakmış oluyorsun. Ama bunun e, bir mucide iftikarını yani bir yaratana ihtiyacını bu bunun kendi başına olamayacağını, efendim, mantarın bile kendi başına bitmediğini e, dolayısıyla hepsini icat eden bir allah Teala olduğunu, bütün mahlukatın e, halikine delalet ettiğini, mevcudatın, mucidine delalet ettiğini yani eserlerin, sanat Karına delat ettiği alanı tefekkür etmen itibariyle buna meleküt diyorlar. Bazı alimler. Ama daha yani sizin anlayacağınız dilden olursa meleküt akıl ve fehimle idrak edilen. Mülk ne dedikse his ile duyularla gözle kulakla elle ayakla işte temas edilebilen tutulabilen görülebilen. Yani şu anda göremiyorsan da bir vasıtayla bile görsen o mülktür. imkanı olanın görüp imkanımış. Şey. Mesela ama gökleri yerleri görmüyor diye o mülklükten mi çıkacak yani? Dolayısıyla çünkü görebilen görüyor. E burada da vastalarla, aletlerle veya işte Allah Teala'nın göstermesiyle görebilen görüyor. Yani görülebiliyor. Ama bazı şeyler de var ki o görülmüyor. Eee Allah Teala onu görülebilir yapmamış. E, bunlar neyle e, efendim bunlara neyle ulaşılabiliyor? Akılla, fehimle, idrakle. Yani akıl gücü, anlayış gücü e, ne yapıyor? Buna ulaşıyor. Buna ulaşıyor ama ne görebilmiş, ne duyabilmiş, ne hissedebilmiş. Buna gayb alemi dönüyor. Bu gayb alemi e, allah Teala allâmul gıyub, bütün gaybleri e, hakkiye bilen alimul gaybi ve şehadeti. Burada da anlayabiliriz. Şehadet mülk alemi görünenler, gayb meleküt alemi görülmeyenler. Ama allah Teala görülen, görülmeyen Görülmeyen derken görülemeyen ha. allah Teala onları görme imkanı bize vermemiş. Onu demek istiyorum. Görme imkanı bize vermemiş. Ha Benim dedem efendim bu televizyonlar yoktu, bu imkanlar yoktu da işte Kanada'daki bilmem ne şelalesini e, görmemiş. Öbürünü görmemiş. Ama şimdi ben onu görüyorum. Gitmeden de görüyorum. Çünkü görülebilen bir şey. allah Teala imkanları artırınca o imkanlarla görülebilmiş. Ama gayb alemi dediğimiz... Melekut alemi dediğimiz allah Teala'nın görülemez kıldığı. Yani insanların görmesiyle arasına hacir koyduğu, maniye koyduğu alem. Buna misal e, örnek verirsek. Ne gibidir? Ruhlar alemi. Ruhlar alemi. Misal alemi. Alemi misal. Rüyada neler görüyorsun? Gözünü açtığında o görülen alem görülmez oluyor. Demek ki görme vasıtası olan göz kapanmadan Uyumadan o aleme giriş yok. Senin ne zaman kafandaki gözün açılıyor, uyanıyorsun, tam görmen lazım. Esas gördüğün bütün görüntüler ne oluyor? Kayboluyor gidiyor. Sen hatta ah keşke uyanmasaydın biraz daha uyusaydın. Ya amma da zil çaldı, amma telefonu çaldırdın neler görüyordum şimdi görüyor musun? Onları da kaçırtırdın bana falan diye adama sitem ediyorsun. Hanımına çocuğuna. E, yani neden? Şu öbür taraftaki görüntü açıktı. misal alemiyle, gayb alemiyle ilgiliydi. Sen şimdi ne yaptın? Kafa gözü açılınca tam ters. Gö görme vasıtası olan gözün açılması, görmesi oranın kapanmasına sebep oluyor. Bu alemi misal. Ruhlar alemi. Alemi ervaht diyoruz. Sabit, el ervaht, cünudun mücennedin ordular halinde geziyorlar. Efendim, ruhlar aleminde. Bedenler aleminden dört bin sene evvel rızıklar alemi yaratılmış. Rızıklar aleminden dört bin sene evvel Ruhlar alemi yaratılmış. Sen şimdi bu alemi Ervah dediğimiz ruhlar alemi e, nasıl e, gözüne ulaşabilirsin? Hangi göz ruhu görmüş? Kulir ruhum minem rabbi. Habib söyle ki ruh Rabbimin emrindendir. Emrinden demek işte kün fe kün, ol buyurmasıyla hasıl olmuş. Yani bir, bir maddi bir şey yok. Efendim, bedenin yaratılması gibi su, hava, toprak, ateş. Işte, adem aslam yaratılması işte çamurdan Bizlerin onun neslinin yaratılması işte meniden, kadından gelen sudan, erkekten gelen sudan, o su kandan, o kan işte yenilen vitaminli gıdalardan falan filan. Hepsinin maddi bir boyutu var. Ama ruhun hiçbir maddi boyutu evresi yok. Tavırdan tavıran nakli ve intikali yok. Ana karnındaki çocuğa melekler geliyorlar 120 günlükken. Ben nâ onu Farklı bir yaratışla inşa ettik, icat ettik ayet-i kerimesinin beyanı ve çile. ruhu birden veriyorlar. Yani o zamana kadar efendim cansız cemat olan, donuk varlık olan bir çiğ efendim işte çiğnem, iki çiğnem et mahiyetinde olan ta tamamen et yani. Hareketsiz, donuk bir et, cansız bir et parçası. Ne oluyor? Ruh gelmekle hareketleniyor, akıllanıyor, fikirleniyor, Karını anlıyor, zararını anlıyor, işitmeye başlıyor, görmeye başlıyor, anasının karnında vurmaya başlıyor, tekmeleme başlıyor, sağa gidiyor, sola geçiyor. Ha. Çünkü ruh geldi. Peki bu ruhun maddesine sen e, ana rahiminde çocuğun 120 güne kadar geçirdiği evreleri Kur'an-ı Kerim'in de beyan ettiği vecile işte benim bir damla sudan meniden sonra alakadan işte donuk kandan sonra sonra, sonra muzgadan bir çiğnemetten e, itibaren e, gelen işte e, süreci e, şimdi hemen ben işte ultrasonlarla ultrasonlarla baya bir videosunu bile çekiyorlar içerisinde. resmini çekiyorlar, veriyorlar. Ondan sonra baya bir canlı takip ediyorlar. Anasına, babasına izlettiriyorlar falan. ya e sen bunları şimdi gözünle görüyorsun. Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri. Bunlar hiçbir şeye vasıta yokken beyan etti. Yaratan olduğu için her şeyi nasıl yarattığını ondan başka kim bilebilir? Ama 120 günlük yani tamam ultrason da tut. Cansızken tut. Devamlı bekle. Devamlı bekle. Yani Diyelim ki param bol veya çok büyük bir zengin kendi çocuğuna özel ilgi gösteriyor. Hastaneyi tahsis etmiş bir bölümü. Bu efendim hanımının ramine cihazları takmış. Canlı yayın gibi arkadaş izliyor. Öbür evreleri gözleyebilir. Ama orada donuk kan halinden pıhtı halinden bir anda yani saniyelik bir şey, saniyeden daha az. Bir anda ne olur? Başladı kıpırdama. ruh geldi. İşte o ruhun evresi var mı? O ruhun bir geçmişi var mı? Yani şu halden şu hale döndü falan o ruh da gelme böyle artık yavaş yavaş ruhta gelmem. Kemikte bunu görebiliyorsun. Ette görebiliyorsun. Tırnakta görebiliyorsun. Tüyde görebiliyorsun. Ama sen ruh bir anda geliyor. Ruhsuz bir varlık bir anda canlanıyor. Onun gerisine, onun gerisi kün ol emriyle. Işte. Ruh benim emrimdendir. Kullarım size çok az ilim verildi. Ya ne demek? Ruhunuzu bilecek kadar ilminiz yok. Vermedim. Vermeyeceğim diyor zaten. Vermeyeceğim. Ahirette bunların sırları çıkar. Ama bildirseydi Habibi ne bildirirdi? Müşrikler sordular bunu. Yahudiler onları örgütlediler. Öğütlediler. Çünkü allah Teala bütün kitaplarında ruhun ilmini kullarına e, mahiyetini, künhünü, özünü bildirmeyeceğini bildirmiş. Onca müşrikler de kitapsız oldukları için bir Muhammed çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Aramızda peygamberim diyor. Biz bununla başlatamıyoruz. Ne yapacağız? Yahudiler dediler ki siz dediler size üç şeyi öğretelim. Siz buna bu üç soru öğretecekler. Cevabını değil. Üç soru size veriyoruz. Bu üç soruyu Ee, ona soracaksınız. Üçünü bilirse şimdi sen siz ne zannediyorsun? Üçünü bilirse peygamber. Cık, değil işte. Üçünü bilemezse peygamber değil. Tamam mı? Üçünü bilirse bak üçünü bilemezse peygamber değil. Üçünü de bilirse yine peygamber değil. Ya nasıldır? İkisini bilirse birini bilemezse peygamberdir. Ne biçimmiş dediler ya, geldiler, söylediler, onları da şaşırttılar. Çünkü Efendim sallallahu aleyhi ve selleme, Efendimiz Ashab-ı sordular. Ondan sonra e, Efendim Zülkarneyn'den sordular. Ondan sonra ruhtan sordular. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de e, bekledi, bazısı da zaten vahiy hemen de gelmedi. Sonra dedi gelin size işte Kef Suresi'ni hazırl oldu. Burada Sab Kef'in işte uzun uzun anlat, anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Esabe Mesevte Enne Esabe Kef'in la kımat başlıyor. Tamam. Al size Esabe Kef'in bütün hakkındaki bilgiyi. Tamam. Eee ve selene ki sana Zulka'nın elden soruyorlar. Az Kul kulselam aleykümün zikra şimdi size ondan bir ayet okuyacağım. Onu da okudu. O da Kef Suresi'ne. Ondan sonra Veselüne yani ruh sana ruhtan soruyorlar. Bu da İsra Suresi'nde olacak. Kuli ruhu min emri rabbi. Habibim söyle ki ruh Rabbimin emrindendir. Size onu bilecek kadar ilim verilmedi. İşte bak. Müşrikler yine çuvalladılar. Baltayı taşa vurdular. Çünkü Yahudiler bu sefer. E biz ne yapalım? Çünkü Allah'ın bize indirdiği kitaplarda. Yani tahrif edilmemiş o zamanki tahrif edilmemiş kitaplarda. Böyle yazıyor. Ruh bilinmez. Onun için. Onun için ruh. E, gayb alemi. Meleküt alemindendir. Meleküt alemi gayb alemi e, ile temsil edilir. Yani misal verilir. Alemin misalle temsil edilir. Onun için Şimdi ben insanım. Sen ben nere mi görüyorsun? Yüzümü, elimi, kolumu, bedenimi. Hadi diyelim cihaz soktun içime. Mideme ultra şey yaptın. E, bilmemen endoskopi, orama bilmem ne. İçimde bazı yerlerde bazı bölgelerde işte şey gezdiriyorlar efendim onunla damarını görüyor. Bilmem neyini görüyor. Cüz iyi cüzi bölgeleri görebiliyorsun. Hadi içimi de gördün. Bunlar hep mülk tarafı. Ama sen benim melekül tarafımı görebilir misin? Ne demek melekül? Ya benim bir ruhum var. Uykuda alınıyor. Bir de öldüğümde tamamen gidiyor. Daha gelmemek üzere. Bir tek mahşere dirilirken gelecek. E şimdi sen benim dış tarafımı görüyorsun. İçimi görebiliyor musun? İç alemimi göremiyorsun. Hakiki insan ruhtur, gören işiten ruhtur, e, tutan yürüyen ruhtur. Çünkü öldüğü zaman hepsi gidiyor, uyuduğu zaman hiçbir faaliyeti kalmıyor. E demek ki mülk tarafı, görünen tarafı, şehadet alemi e, hakiki insan değil. Onun allah Teala hem görünen alemlerin sahibi hem görünmeyen gayb alemlerin sahibidir. Biz İbrahim'e göklerin yerlerin melekutunu gösteriyorduk diyor ayette. Ne demek melekütunu? Köklerin yerlerin mülkünü birçok insan görmekte müşterek ama melekütü onların manevi tarafıdır. O manevi tarafı diyor İbrahim Aleyhisselam'a özel gösterdik. Yani göğünde ruhu var. Yerlerin de manevi tarafı var. Gayıp aleminde temsil ettiği efem sıfatları var. Bunların hepsini gösteriyorduk diyor. Onun için Allahü Teala kendi zatının azametini, kudretini beyan eder eden ayet kelimelerinde Yaasin de bile var. Fe subhane allazi bi yedi melakutu kulli şeyin ve iley turcuun. Yaasin'in sonahati. Her şeyin melekutu, yedi kudretin de tahta tasarrufundadır o vallahi tesbih ederiz. Ne demek melekutu? Mülk tarafını siz de görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Herkese bir hak iddia ediyorsa ben bunun sahibiyim, ben bunun yetkilisiyim, yöneticisiyim bilmem ne bilmem ne. Hakikatte hepsinin sahibi Allah ama zahirde. Peki, her şeyin melekutu manevi tarafı Kimin yönetiminde? Orada kimsenin bir iddiası yok. Yani göklerin, yerlerin, e, bu alemlerin, e, feleklerin, meleklerin, insanların manevi tarafı, ruhları, görünmeyen boyutları, bunları kim, kim iddia edebilir ben yönetiyorum ya? Sen zahirini bile yönetemiyorsun. Onun için melekut hakkında e, Mevla Teala, melekutun sahibi e, olduğuna dair, kendiliğe te diyoru. mi yan zoru fi ma şey? Yani köklerin yerlerin melekütte bakmadılar mı? Buradaki bakmadılar. Burada gözüyle bakmadı bu değil. Çünkü o gözle bakamaz ki melekütü göremez. Düşünmediler mi? Evet mi demektir. Tefekkür etmediler mi? Neden? Eğer insan ben şu görünen kalıbımsa 165 boyum şimdi hepten kaburlaştım yaşlandıkça bir iki santimde düşmüşüm aşağı. Efendim düz duramıyorum. Ha 165, 163 boyumla bilmem ne kadar işte 68 kilomla efendim bilmem enimle boyumla santimimle bilmem neyle sen beni gördüğün zaman tuttuğun zaman insan olarak o kalıbımı mı zannetiyorsun insanlar? İnşallahü Teala bu göklerin, yerlerin, insanların hepsinin nesi var? Melekut tarafı var. Mesela cinler aslında görülebilir. Ama Allahu Teala bizimle arasına ne koymuş. Onlar bizi görüyor. Bu ne demektir? Biz de onları görebiliriz. Görülebilir varlıklar. O, biz de onları görebiliriz. Onlar bizi gör, görüyor olası. Şeytanlar bizi görüyor. Biz şeytanları göremiyoruz. Yeraküm ve kabilû. Yeraküm ve kabilû. Müneccizler tarafından. Yani siz görmediğiniz cehetten, onlar siz iblis ve kabilesi zürriyeti görüyor sizi. E demek ki iblisler, cinler görülebilir bir şeyler. Ama bak Allah Teala mani koymuş. Kafamız var, gözümüz var. Onlar da önümüzde geçiyor, sağımızda, solumuzda. Kan damarımızda, şah damarımızda, kan mecralarımıza, ilik ilerimize işliyor, çıkıyor, giriyor. Görmüyoruz. E ruhu da görmüyoruz işte. Ruh gelmekle hayat başlıyor. Bütün uzuvlar çalışmaya başlıyor. E şimdi göklerin yerlerin meleketine bakmadılar mı? Ne demek bakmadılar mı? Düşünmediler mi ki bu insan bu kalıptan, gördüğüm kalıptan ibaret değil. Madem öyle uyurken niye duymuyor, niye görmüyor? Niye yürümüyor, niye tutmuyor? Madem öyle öldüğü zaman aynı kalıp, aynı insan duruyor. Bu insan öldüğü zaman niye efendim ne damarları çalışıyor, ne kalbi çalışıyor Ne beyni çalışıyor, ne laf anlıyor, ne uyandırsan uyanıyor. Niye? Aynı insan duruyor, kilosu boyu duruyor orada. Ha, o zaman niye düşünmüyorlar ki bizim gördüğümüz mülk aleminin arka tarafında melekut alemi var. Şehadet aleminin e, halfinde ve rahatsında gayb alemi var. Niye düşünmüyorlar diyor. Çok Kur'an'da geçiyor bu. Kul men biedi melekutu kulli şeyin ve ve ve la yücearu aleyh. Her şeyin melekutu kimin tasarrufundadır dedi Manevi tarafı. Çünkü maddi boyutu zaten belli de maddi boyutunda iddialar olabiliyor. Manevi tarafında kimse bir şey iddia demiyor adamın. Haberi bile yok. Ruhu giriyor, ruhu çıkıyor. Adam haberi yok. Uyuyor, uyanıyor, haberi yok. Kendini fark etmeden uyku alıyor, gidiyor onu. Hiç hesap etmiyor ki beş dakika daha du durayım, uyumayayım dese dayanamıyor. Uyku onu alıyor, götürüyor. Ruh gidiyor çünkü. Onun elinde olsa diyor ki on dakika daha Uyumayayım. On dakika daha uyumamak Senin elinde değil ki. Bu ne demek? Ruhu on dakika yönetmek Bir saniye bir dakika Bile yönetmek senin elinde değil. O zaman ruhun sahibi Kim? Tamam mı? ruh Hes nis numaz Kayyum alem numas nis numaz Ruh vardır Yok gibi görünür. Girer çıkar Rüzgar bile esmez İnsanın bedenine İşte alemleri yöneten, kayyum alem, Allah ayakta tutan gökleri yerleri Allah Teala'dır, o da vardır, yok gibi görülür. Adam diyor Allah bana göstersin. Yav sen, tövbe ya Rabbi ruhunu bana göster, gösteremiyor, aklını gösteremiyor, anlayış gücünü gösteremiyor, İdrakini göstermiyor, fehmini gösteremiyor, hiçbirisini gösteremiyor. Ondan sonra e, bilgisayarlara e, taş çatlatacak kadar kafası çalışıyor. Bu kadar bilgisayarları, e, teknolojiyi insanın aklı beyni geliştiriyor. E, ruhsuz insan zaten beyinsiz olur, hiçbir şey iş yapamıyor. O ruhunu gösteremiyor, göremiyor. Girdiğinden çıktığına haber yok, fark edemiyor. Ondan sonra bana Allah göster diyor. Aşağı bütün alemlerin, e, bütün ruhların, bütün melekütlerin, görünmeyen alemlerin yegane sahibidir. O olmasa bunlar nasıl olacak? Nasıl ki ruh olmasa bu adam nasıl konuşacak, üretecek? Bu kadar basit ama işte. Allah iman Aklı nasip etsin. İman, aklı verdikleri bunlar güzel anlıyor. Kolay anlıyor. Allah adamdan imanını soymalısa akılda para etmiyor. En akıllı adamın en büyük yavru olabiliyor. Evet. Şimdi mülk ile melekütü anlatmış olduğumu e, düşünüyorum. Tamam. Geldik vel <gülüyor> ceberuti allah Teala ne e, sahibidir? Ceberut sahibidir. vel izzeti vel ceberuti mülk sahibidir anlattım vel izzeti izzet sahibidir izzet çok ilginç bir şeydir izzet mena manasında mena insanların engellendiği bir alem Allah-u Teala izzet sahibidir tabi Türkçe'de biz buna ululuk diyoruz şan şeref diyoruz ama tabi bu kadar basit değil çünkü azze fiili izzet oradan geliyor Yani ve da fiil o kökten geliyor. Bu izzet e, ulaşılmazlık sahibi diyelim. Ulaşılmazlık sahibi. Ne bakımda ulaşılmazlık sahibi? Şimdi allah Teala bunca mahlukatı yaratmış. Buna peygamberler de dahil. Buna melekler de dahil. Bütün insü de dahil. Hepsi dahil. Peygamberle allah Teala'nın künhüne zatının künhüne vakıf değildir. Dolayısıyla Onlar da allah Teala bizden tabi iyi biliyorlar. Bütün Müslümanlardan daha çok biliyorlar. Allah'ı en iyi bilen Enbiya'dır. Onların içinde en iyi bilen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ama ne cihetten? İsimleri bakımından, sıfatları bakımından tamam mı? E, bunu biliyorlar. Ama e, allah Teala kendi zatının mahiyetiyle ilgili, künhüyle ilgili, özüyle ilgili e, kimseye idrak vermemiş. Ne diyor Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu taala el aczu an derake li idraki idrakun vel bahs an kunhe zati la Teala'nın öz zatının idrak edilemeyeceğini idrak etmek işte asıl idrak odur. Yani idrak edilemeyeceğini idrak etmek, ulaşılamayacağını anlamak gerçek iman ve anlayış Allah hakkında budur. Allah Teala'nın zatının künhünü ve özünü konu etmek, araştırmaya kalkmak, konusunu açmak şirk koşmaktır. İşraktır. Onun için çok tehlike. adamı dinlenir. Ne buyuruyor? Tefekküru fi halkillah ve la fi Allah'ın yarattığı mahlukat hakkında tefekküre dalabilirsiniz. Sakın Allah'ın zatının özü ve mahiyeti hakkında düşünmeye dalmayın. O sizin anlayacağınız efendim, anlayacağınız Bir vasıfta değildir. O sizin anlayamayacağınız, idrak edemeyeceğiniz, ulaşamayacağınız e, izzet sahibidir. Mesela şimdi allah Teala'nın isimlerinin zatıyla teallukatı alakası. Allah-u Teala sıfatlarının e, zatıyla teallukatı. allah Teala'nın efali izafiyesinin, izafi fiillerin tehlük yaratmasının, terzik rızıklandırmasının, ihya diritmesinin, imate öldürmesinin efendim, Ee, karşı taraftaki e, rızıklandırılanlara, yaratılanlara, işte e, efendim öldürülenlere, diriltilenlere ne tür bir tealluku var, alakası var? Esma'nın sıfatla teallukatı, efali sıfatla esma'nın teallukatı, onların tümünün zat-ı pakşifaniye ile teallukatı. Bunlar bizim bu ilgi ve alakayı, bu bağlantıları e, idrak etmemiz mümkün. değildir. Onca Allah Teala ne sahibidir? İzzet sahibidir. Yani ulaşılmazlık sahibidir. Yoksa ululuk sahibi, şeref sahibi tamam da burada özel bir mana var. Evet. Sonra Allah Teala ne sahibidir? Vel ceberuti. Cebrut sahibidir. cebarut o da faalut verdi. Bunlar muhabale evzanındandır. Cebirden geliyor. E, cebir yani iki alem arasında bir orta bir E, alemdir. Ceberut aleminde de şöyle bir şey var. Allah Allah. Ceberut alemi bir, yan, bir yandan mülk alemine benzer. Ne bakımdan? Hislerle idrak edilmek bakımından. Göz görür, el tutar. Bir yandan melekut alemine benzer. Yani gayb aleminden, kabilindendir. Ne bakımdan? Şu anda görülemeyişinden. Şu anda tutulamayışından. Yani Ne oldu? Mülk melekût arasında menzile beynel menzileteyn oldu. Yani ee, cebarut alemi. Görülebilir mi? Görülebilir. Görülebiliyor mu? Görülemiyor. Allah Allah. Buna misal ne verebiliriz? Şu boyutta görülemiyor. E, saniye halde ikinci boyutta görülecekler. Bu da ne gibidir? Cennet. Cennet şimdi var mı? Var. Cehennem var mı? Var. Şimdi cennetteki nimetler Ne diyor adetül ibad'i salihin? Mala anırat ve la'zun şemad ve la hata'a alek'al beşer. Salih kullarım için hazırladım. Ne hazırladım? Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin kalbinin köşesinden bile geçiremeyeceği, hatırına gelemeyecek şeyler hazırladım. Şimdi bu manada bunu görüyor mu görmüyor? Kulak duymuyor? Kalpten geçiyor mu geçmiyor? O zaman melekût tarafına benziyor gayb alem idrak edilemeyen hislerle idrak edilemeyen ama ahirete çıktığımızda cennete girir, girirsek inşallah girdiğimizde girenler girdiğinde gözler onu görecek mi görecek kulaklar onu, onu işitecek mi ondaki sesleri nameleri ağaçlarından çıkan efendim, güzel hoş sadaleleri işitecek peki beşerin hatırından geçmedik şeyler aklına bile getiremeyeceği şeyler karşısına gelecek mi gelecek önüne nimet olarak sunulacak mı sunulacak Demek ki e, bu da ceberut alemidir. Bunun e, demin dedim dünyadakilerle de şöyle bir alakası var. Mesela şu anda bazı şeyleri diyorum dedemin idrak edemediği bir şey. Şimdi vasıtalar aletler geçip ben idrak ediyorum. Ama ne kadar aletler gelişse de. Efendim astronotlar bilmiyorum, ne diyorsun işte teleskoplar mikroskoplar her vasıtalar çıksa da hala idrak edilemeyen şeyler var mı? Var bak demin, geçen gün bir kara delik bulmuşlar. Hepsi şaşmışlar kalmışlar. Bu böyle bir şey olmaması lazımdı bu boyutta falan. E demek ki idrak edilebilir bir şey. Öyle olmasaydı şu anda da bulamazlardı. Demek idrak edilebilir ama henüz idrak edilmemiş. Bundan sonra keşfedilecek, keşfedilmeye elverişli nice alemler var. Buna da cebarut deniyor. Yani mülk görülebilen, hissedilebilen, melekut görülemeyen, hissedilemeyen ruh gibi ve bundan sonra da idrak edilmesi yani bu dünya aleminde idrak edilmesi efendim vaat edilmemiş yani yok öyle bir şey. Ceburut orta nasıl ceburut orta? Dünyada da şu anda görülmemiş yarın bugün görülebilecek olan alemler ceburuta dahil. E bir de cennet gibi, cehennem gibi tasavur bile edemeyeceğimiz, tahayyül bile edemeyeceğimiz alemler, nimetler, azaplar. Ama ileride görülecek mi? Görülecek. Tamam. O boyuta geçtiğinde. Filhal değil, sani halde. Yani ikinci boyutta görülecek. Bu da budur. Rizzet, o allah Teala'nın ulaşılmaz isimleri, sıfatları, zatı, efal, ilahesinin onlarla teallukatı gibi konularda e, kimsenin idrak edemeyeceği, peygamberlerin de idrak edemeyeceği, ahirette de idrak edemeyecekleri. Çünkü yarın ahirette cennete girildiğinde, Bütün peygamberler cennete biz de inşallah girebilirsek Mevla'yı göreceğiz. Müminler de görecek. O eli sünnetin itikadıdır. Onda şüphe yok. Geçen derslerde bir iki ders evvel onu anlattık. Ama peygamberler dahil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil. Sonsuz ahiret aleminde cennette sonsuza kadar Allah-u Teala'nın zatını, künhünü, özünü, mahiyetini idrak edebilecekler mi? Edemeyecekler. İşte bu... Alemul izzeti, zül izzeti, izzet sahibi bu demektir. Anlatabildiğimi inşallah düşünüyorum. E, bunlar zor şey işler. Hakikaten e, yani Türkçeleştirilmesi, misallendirilmesi, örnek verilmesi, müşahhaslaştırılması çok zor. Asir. İlla alâ men yesarallah. Allah kolay ettiği kullana kolaydır. Bunu da anlatmış oldum. Burada kalıyoruz. allah Teala bir... İtikad derste de buluşmayı, Rabbimizden konuşmayı nasip eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi